Hocam dinle diye bir şey var mıdır? Bir de hocam... Anla, hastalık, anlayamadık. Tekrar eder misiniz? Dinle, dinle dinimizde büyü diye bir şey var büyü. mıdır? Hay hay inşallah hocamıza. Çorumuz, sevgilerimize, selamlarımızla muhabbetlerimizi uğurluyoruz efendim. Hayırlı Hayır. akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Tabii Buyurun. şimdi büyü dediğimiz şey var. Haram olması bir tarafa, günah olması, yapılması, icra edilmesinin <gülüyor> günah olması bir tarafa büyü dediğimiz bir şey var. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yapıldı ve Cenabı Hak Celle Cilaluhu Mu'avvizeten dediğimiz Kula'uzubirabbil felak, Kula'uzubirabbinna surelerini indirdi. Efendimiz de bunları okudu ve onun sıkıntısından kurtuldu. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri büyünün olduğunu, büyünün bir tesirinin etkisinde olduğunu kabul etmişler. Şimdi şurada bir parantez açmak lazım. Burası buyurun, önemli. Buyurun. Çok karşılaştığımız için söylüyorum. Bazen bir aile düşünün, yeni bir evlilik yapıyorlar. Bir sene, iki sene daha sonra bir huzursuzluk meydana geliyor veya başarılıyken bir öğrenci bir başarısızlık söz konusu oluyor veya birkaç defa kaza atlatılıyor bir şekilde insanların aklına hemen ilk gelen şey acaba bize büyü mü yapıldı? Mesela aile içerisinde huzursuzluk oluyor o huzursuzluğun sebebini acaba benden kaynaklanan bir sebeple mi bu huzursuzluk oluyor demeden bu sebeplerde bunlarda aramadan, kabahatta kusurda aramadan hemen üçüncü bir kişi kesinlikle bize büyü yapmıştır. Evet, Başımıza yani. gelen şey budur diyoruz. Veya diyelim ki bir insan gerektiği şekilde bir gayret göstermiyor. Göstermediği için de girişken olmadığı için de iş bulamıyor. Hemen aklına acaba bize birisi büyü mü yaptı? Yani bunları yapmadan önce özellikle... Bunlara dikkat edelim, hakikaten araştıralım, bakalım kendimizde bir şey var mı, bir şey eksik mi bırakıyoruz. Daha sonra belki en son acaba büyü, büyü mü var diyerek bir bakabiliriz. Şimdi büyü olabilir, yapılmış olabilir. Peki insan ne yapacak büyü yapılmışsa? Biz şunu da biliyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun emri olmadan, iradesi olmadan, isteği olmadan bütün kainat bir araya gelse bize zerre kadar bir zarar olmaz. Evet. Zerre kadar zarar olmaz. Ve yine Cenab-ı Hak bizim için bir hayır istememişse, bütün kainat bir araya gelse bize hiçbir iyilik yapamaz. Bir Müslüman buna inanıyorsa, inanmışsa, Allah'a tevekkül etmişse ve bunun yanında mümkün olduğu kadar ayet kürsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş mutlaka. E, ''A'zamı ayetin fil Kur'an'' Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayet demiş Efendimiz. Ve yine Hazreti Peygamber ''Muavizeteyn'' ''Kul azubi rabbil felakul azubi rabbinna'' surelerini okumayı tavsiye etmiş. ''Bismillahillezî la yedurru maa ismihi şey'un fil ardi vela fil semâ'' gibi duaları Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretmiş. Eğer bir insan tevekkül eder, bu imana sahip olursa ve yine bu duaları okursa Allah'ın izniyle inşallah bu yapılan kötü büyülerinde inşallah ona tesiri olmaz diye düşünüyoruz. İnşallah.